Su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Norhan Yüce Su hakkında önümüzdeki hafta sonu 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yapacağımız bir etkinlikten ve içeriğinden bahsedeceğiz Dünya Su Günü yer kürede temiz suya erişinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için yapılıyor İçilebilir su varlıklarının korunması konusunda somut adımlar atılsın diye yapılıyor 22 Mart'ın dünya su günü ilan edilmesinin üzerinden 23 sene geçti. Geçen yıllar içinde maalesef su sorunu azalmadığı gibi hızla daha büyük bir kriz haline geldi. Biz de su hakkı kampanyası olarak 20, 22 Mart'ı bir kutlama günü olarak görmüyoruz. Su krizine dikkat çekeceğimiz, insani ve ekolojik kaygılarla oluşturduğumuz çözümlerimizi daha da gür bir sesle dile getireceğimiz bir mücadele günü olarak görüyoruz. Evet, ayrıca İstanbul'da olanları... Ya da gelebilecek olanları da hafta sonu 18 Mart'ta yapacağımız etkinliğe davet et etmek üzere de bu konuyu ele alalım istedik. Dünya Su Günü her yıl bir tema etrafında örgütleniyor. Bu yılın Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen teması ise su ve atık su. Biz de bu temaya uygun bir etkinlik programı oluşturmaya çalıştık bu yılki programımızda. Etkinliğimiz ilk olarak Türkiye'de ilk defa gösterilecek olan Belamonte After the Flood, Sel'den sonra ya da Sel'in ardından olarak çevirebileceğimiz bir belgeselle başlayacak. Belamonte belgeseli Amazonlardaki Shingo Nehri üzerinde inşa edilen Dünyanın en büyük e, dördüncü barajı olduğu söylenen e, barajın yapımını ve buna karşı e, verilen mücadeleleri konu ediniyor. E, çünkü çok büyük bir baraj yapılıyor bu nehrin üzerinde ve bunun nehirden etkilenecek e, çok fazla sayıda yerli halk bulunuyor. Hı hı. E, yüzlerce yıllık. Ee, ...kültürleri, eşi benzeri olmayan bitki ve canlıların yaşam alanlarını yok eden bir barajı e, yapımını anlatan bir belgeselle e, etkinliğe başlayacağız. Filmin gösterminin hemen ardından da e, bir panel gerçekleştireceğiz. E, su hakkı daha fazla baraj değil suyun verimli kullanımı başlığı altında e, gerçekleşecek panelimiz... E, İstanbul'a çok yakın Kandıra'da e, yapılması planlanan Sungurlu hı hı. Barajı'na itiraz eden Kandıralı Köylüleri adına e, etkinliğimize katılacak olan e, bir arkadaşımız var. Nazif Korkmaz Kandıralı Köylüleri adına konuşma yapacak. Yine Suakka kampanyasından, Akgün <gülüyor> e, konuşmacılarımızdan bir tanesi. Ben de moderasyonu yapmaya çalışacağım. Evet. Bir de yine teknik bir bilgi verelim sonra konumuza geçelim bir daha detaylı olarak. E, etkinlik 18 Mart Cumartesi günü saat 14'te e, Aynalı Geçit toplantı salonunda ki Aynalı Geçit İstiklal Caddesi'nde Avrupa Pasaşı'nda e, Avrupa Pasaşı'nın ikinci katında yer alıyor. Hı hı. E, adresinde gerçekleşecek web sitemizden de yani suhakke.org sitesinden de bu hı hı. verileri tekrar ...bakabilirsiniz velilere. Evet, bir de şeyi de hatırlatalım... ...etkinliklerimiz, bütün etkinliklerimizde olduğu gibi... ...ücretsiz, herkese açık... ...Cumartesi günü hepinizi bekliyoruz. Şimdi Belamonte Barajı ile ilgili... ...bir filmimiz var demiştik... ...birazcık ondan bahsedelim. Brezilya'da Amazon Nehri'nin... ...en büyük kollarından birisi olan... Shingu Nehri üzerinde yapılmış olan bir baraj... ...yapımı bitti ve su tutmaya başladı artık... Dünyanın en büyük dördüncü e, hidroelektrik baraj komplekslerinden bir tanesi. E, Şingu Nehri'nin akıntılarını yüzde oranında yönlendiriyor. Yani kesiyor demek bu. Böyle bir kapasitede tasarlandığı için. E, çok büyük oldu. Çok büyük evet. Ve dolayısıyla kullanıma açıldığı zaman tam olarak e, çok değerli yağmur ormanlarını, arazilerini e, tahrip edecek. Ve çok fazla sayıda insanın zorla yerinden ...göç ettirilmesine neden olacak. Böyle Hı -hı. özellikleri var. <gülüyor> evet. E, aynı zamanda... ...Şingü Nehre e, Havzası... ...Brezilya'da kültürel ve biyolojik... ...çeşitliliğin yaşayan... ...semballerinden e, birisi. Bölge 40 farklı etnik... ...gruptan 25 bin... ...yerliye ev sahipliği yapıyor. E, bu büyüklükte... ...bir mega projenin... ...hayata geçirilmesiyle birlikte... ...Amazon'un bu kısmında yaşayan... ...yerli topluluklarının yanı sıra bölgedeki kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan binlerce de, binlerce ailede bu durumdan e, etkilenecek, etkilenmeye başladı. Hı hı. Zaten hı. barajın kurulmasından önce de, kuruluş aşamasında da e, çevrecilerin ve insan haklarının e, aktivistlerinin çok hı hı. ciddi mücadeleleri vardı baraj yapımına karşı. E, protestolar gerçekleşmişti. Ama bütün ...bu ıı, direnişe rağmen... E, ...bu baraj yapıldı. Evet. E, barajın yapılması sırasında hükümet... ...çok ciddi şey yaptı Brezilya hükümeti. ısrarcı oldu hı hı. bu barajın yapılması konusunda. Uluslararası tepkiler vardı. İşte yine kredi kuruluşlarından anlaşmazlıklar oldu... ...çekilenler oldu ama bunların hiçbirini aldırmadan... Bu projeyi gerçekleştirdiler ve gerçekleştirirken de ardından bir şey çıktı, skandal, skandal evet. ortaya çıktı. Evet yani bu ısrarcılığın nedeni böylece anlaşılmış oldu. Politikacıların da dahil olduğu bir para aklama skandalı ortaya çıktı. Geçtiğimiz senelerde açılan bir adli soruşturma çerçevesinde aslında bütün bu kötü ilişkiler ortaya çıktı. Belomonte projesi iktidar koalisyonuna verilmek üzere 150 milyon Brezilya reali toplanması için kullanılmıştı. Bu ortaya çıktı ve bunun gibi hükümet fonlarının oluşturulmasında kullanılan daha pek çok e, bro, projenin mevcut olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bu noktada 26 milyon Brezilya reali maliyeti olduğu belirtiliyor Belomonte'nin. Hidroelektrik e, baraj kompleksi burası yani Brezilya'nın en büyük mühendislik projesinin aynı zamanda... ...hükümet partileri için ana finansman kaynaklarından birisi olduğunu anlamış olduk bu davanın sonucunda. Evet, şimdi barajın e, maliyetini 26 milyon Brezilya reali olduğu söylendi hı hı. E, Akgün tarafından... ...ama genelde bu HES projeleri söz konusu olduğunda aslında sadece HES projeleri dememek de gerekiyor. Tüm mega projeler. Evet, evet e, inşaat giderleri ve ekonomik getirilerin hesaplamasından e, ileri gidemeyen yetersiz bir maliyet... E, hesaplaması yapılıyor. E, ucuz ve temiz bir enerji olarak halka sunmak adına bu tür şeylere çok meyil ediyor hükümetler. E, ancak önemli boyutlarda sosyal ve çevresel etkilerinde dahil olduğu baraj projelerinin maliyetini hesaplarken e, bu faktörlerin de dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü bir yandan ekolojik çok ciddi bir kayıp hmm. var ama aynı zamanda e, büyük tarım arazileri ya da o insanların e, geçimlerini sağladığı alanların da e, yok olması söz konusu. Bu yüzden de aslında Belamonte Barajı'nın gerçek maliyetini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Evet çok daha büyük olduğunu biliyoruz sadece. Evet. Maalesef Amazon Havzası'nda şimdiye kadar 143 baraj inşa edilmiş durumda. 254 barajlar yapılması planlanıyor. Yani bunun iki katı kadar neredeyse. Belamonte bunların en büyüğü ve etkisi en büyük, en kapsamlı olanı. Amazon Havzası'nda yaşayan yerli halklar barajların ve baraj yapımı nedeniyle kamulaştırılan arazilerde açılan madenlerin tehdidiyle de yüz yüze aynı zamanda. Yerli halk ve çevre aktivistleri yıllardır bu barajlara karşı örgütlü bir mücadele sürdürüyor. Ancak bu mücadele her zaman saldırılara maruz kalıyor. Ee, büyük rüşvetler, yolsuzluklar, rant ilişkileri içindeki şirketler, politikacılar... ...bunlara karşı yaşam alanlarını savunuyor bu aktivistler ve halklar. Ama karşılarında her zaman askeri, polisi, özel güvenliği ve hatta bazen kiralık katilleri buluyorlar. Evet. Nitekim Global Witness raporu bizim daha önceden de programlarımızda ele aldığımız bu rapora göre 2002 ile 2014 yılları arasındaki o 12 senelik zaman diliminde Brezilya'da 448 çevre aktivisti Aha. öldürülmüş. Brezilya zaten aktivist cinayetlerinde dünya sıralamasında birinci ülke maalesef. Evet. Bu Belamonte barajı ile e, Hasan e, ortak Hı. noktaları e, çok fazla. Dicle barajı üzerinde, Dicle Nehri üzerinde inşa edilen e, baraj Hasan Keyfi sular altına e, gömecek. eee Hasan Keyif'le işte Belamonte'yi benzeştiği noktalar çok fazla dedim. Ee, yıllar öncesinde bununla ilgili yine bir belgesel de evet. yapılmıştı. Ee, dört sene önce. Evet, evet dört, dört sene öncesinde. Ee, benzer ekolojik ve kültürel yıkımlara neden olacak iki projede. Ee, Hasan Keyif'in örneği yüz bin kişiye etkileyeceği evet. söyleniyor. Evet. Ee, on iki bin yıllık kesintisiz bir tarihe sahip ee, Hasan Keyif aslında dünya kültürel mirasının en önemli parçalarından bir tanesi. Ama o çok kısa bir zaman diliminde yine e, onda da kredi veren bankalar, finans kuruluşları geri çekmesine rağmen e, dönemsel olarak e, hükümetin ısrarlı hiç kimse olmasa da biz bu barajı yapacağız e, ısrarıyla e, her gün e, yol kat eder durumda. E, bu hafta içerisinde yine Hasankeyf'i yaşatma girişimi e, bir açıklama yaptı. E, yine bölgede bulunan Zeynel Bey türpe, türbesinin taşınmasından hı hı. duyulan kaygıyı ifade eden bir açıklamaydı. E, bu türbeyi olduğu gibi e, taşımanız mümkün değil. Ayrıca bu türbe orada... Bir anlam ifade evet. ediyor hmm. e, diyorlardı. Her tarih eserin kendi kurulduğu yerde bütünlüklü bir anlayışla korunması gerektiğini söyleyip tekrar bu projenin e, askıya alınmasını, durdurulmasını talep eden bir basın açıklaması yaptılar. Ama hükümet bu Hasankeyf'i yapma konusunda kamusal çıkar e, elektrik hmm. noktasında deyip e, ısrar... ...Ihsar'la devam ettiriyor evet, yani Evet, de devam ediyor. Evet, bu projelerden çıkarılacak Belamonte'den... ...yani Belamonte Barajı'ndan da çıkarılacak önemli dersler olduğu için... ...zaten Dünya Su Günü'nde göstermek istedik biz de. Ee, şimdi Türkiye'de daha binlerce baraj ve HES var. Irmaklarımızı kangren etmiş durumdalar. İstanbul'a da yine su sağlaması amacıyla yapılması planlanan... ...Kocaeli'ndeki Kandıra, Sunguru... ...yani daha doğrusu Kandıra'daki Sungurlu Barajı'ndan bahsedeceğiz... Ee, konuklarımızdan bir tanesi konuşmacılarımızdan filmden sonraki yapılacak panelde bir tanesi de zaten Kandıra köylülerinden birisi. Ee, şimdi buraya baktığımız zaman Sungurlu Barajı Yeşilçay içme Suyu Projesi için Kandıra'ya bağlı Akçova ve Teksen köylerini içeriyor. Ee, 2005 yılında bu köye imar yasağı gelmiş Ondan sonra da e, buradaki insanlar evlerine bir çivi bile çakmaya e, hakları yok. Şimdi de diyorlar ki bu sefer de baraj hikayesi geldi. Bizi yerimizden edecekler. Biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz diyorlar. Yani barajın e, hikayesi böyle orada Kandıra'da. Evet aslında Akgün de e, ifade etti. E, yani Türkiye'de binlerce baraj ve HES e, var... Her birinin yapılma gerekçesi var. Kimi işte tarımsal sorama, kimi içme suyu, kimisi enerji amaçlı yapıldığı iddia ediliyor. Sungurlu'nun yapılma nedeni ise İstanbul'a su sağlama. Evet. İşte bu her bir yapılma gerekçesini ciddi bir biçimde sorgulamak gerekiyor. Bu sorgulamayı yapabilmek için de biz... Bu etkinlikte Kandıra'dan e, birilerinin gelmesini istedik. E, İstanbul'un bu kadar suya ihtiyacı var mı? İstanbul su ihtiyacını sadece barajlardan ya da isale atlarından karşılayabilir mi? Bu soruları e, yanıt bulmak için böyle bir panel e, düzenliyoruz. E, DSI yetkileri 2016'da yaptıkları bir bilgilendirme toplantısı vardı. Sungurlu <gülüyor> Barajı ile ilgili olarak. E, şöyle bir şey söylemişlerdi. İstanbul'da üst üste kurak ...dönemleri yaşanıyor. Ee, İstanbul'un su sorununu çözmemiz lazım. İşte baraj ilk akla gelen... E, ...çözüm yöntemi. E, İstanbul'da su sorunu çıkmasın diye... ...biz Sungurlu'yu yapıyoruz. E, ama aynı zamanda Sungurlu'yu... E, ...baraj taşkınlarını... ...önlemek için de... E, ...yani su taşkınlarını önlemek için de... E, ...yapıyoruz. E, yıllık 301 milyon... ...metreküp su... ...verecek bu baraj... E, ...İstanbul'un... ...günde iki buçuk milyon metrekü... ...hatta daha bile fazla. Evet, hı. su kullanımı... ...iki daha fazla evet, hı hı. E, su kullanımı... ...söz konusu... E, ...eğer bu baraj yapılırsa... ...Sungurlu Barajı yapılırsa İstanbul'un... ...su sorunu tamamen... ...ortadan kaldırırız... ...diye açıklamalarda... ...yapmışlardı, hatta Veysel Eroğlu da... ...sık sık açıklama yapar, 2071'e kadar... ...İstanbul'un su sorununu çözdük... ...dediğinde bu projede dahil... ...Melen, hı hı. Yeşilçay... E, ...işte Sungurlu... Gibi Hı -hı. projelerde Belki Çok proje Trakya tarafında da var tabii. Evet, evet dahil e, Bu sorunu çözme yöntemleri arasında Evet e, Toplantıda bir de şey Emlak ve kamulaştırma Daire başkanı da konuşmuş. O da var. Şimdi baraja başladığımızda eylem planı yapacağız demişler köylere. Sizlerle anket yapılacak. Baraj yapıldığında nereye gitmek istersiniz diye sorular sorulacak. Elimizde büyük bir analiz olacak. Uygun arazi varsa hep beraber akça buraya taşıyalım diyeceğiz. Tarlasından da yoksun bırakmayız. Daha modern evler yaparız. Güzel bir köyünüz var. Buradan kopmanız çok zor ama böyle bir projenin de zorunluluğu var. Sizi mağdur etmeden bir köy kuracağız demişti. ...insanlarla dalga geçer gibi gerçekten. Evet. Köy sakinlerinden de Mustafa e, Avcı şey demiş... ...taşma suyunu engellemek amacıyla yaptığını söylüyorsunuz... ...bunun yapılacağınızı söylüyorsunuz. Yerleşim alanlarının ortadan kaldırılmadan... ...vatandaşı taşımadan bu projeyi gerçekleştirmeniz lazım. Bu projede biz size destek olmayacağız. Kendi yağımızla kendimiz kavrularak burada yaşamaya çalışıyoruz. İstanbul'un keyfi için huzurumuzu bozamayız demişti. Gayet haklı bir tepki göstermişti. Evet... Ee, bir bu yeni yerleşim yerleri meselesinde bundan önceki baraj yapımlarında da e, biz biliyoruz nasıl Hı. sorunlar ortaya çıktığına evet tam da Hasankeyf'i örnek göstermek lazım eski yerleşim yerin ...sular altında kalacağı için... E, ...Dige Nehri'nin daha ilerisinde... E, ...bir yeni yerleşim alanı... ...inşa edildi... ...Toki tarafından... ...ve e, oradakiler bu yeni evleri gördüklerinde... ...şok oldular... Evet. ...hiçbir yaşam tarzlarına... ...ya da yaptıkları e, üretim tarzına... ...uygun olmayan e, evlerle... ...karşılaştıklarını ifade ediyorlar... ...ve biz buralarda yaşayamayız diyorlardı... E, ...yine Yusufeli Barajı'nda mıydı... ...aynı şey... Hı -hı. E, ...söz konusuydu... E, yani Toki, e, İstanbul ölçeğinde ya da büyük şehirlerdeki e, benzer evleri yapmaya çalışıyor ama bunlar o bölgede kirasını. Oraya uymayacak şeyler. Evet, tercih ettiği evler değil. Evet, bir de şey var Nurhan, yani Akdeniz Havzası ülkesi Türkiye ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Şimdi e, istediğiniz kadar baraj yapın, yeterince yağış olmayınca bu barajlar neyle dolacak? O borulardan, o Melan çayı borusundan ne akacak? Onu da sormak lazım. Yani bunlar zaten hiçbir şekilde çözüm değil. Hatta iklim değişikliği meselesini daha da akut hale getiren, daha da böyle içinden çıkılmaz bir hale getiren sorunun parçası sözde çözümler. Evet aslında iki tarafta yani su sorunu yaşayan iki tarafta. Ee, ...bu üretilen e, hmm. çözümden e, nasiplenemeyeceğini söylemek lazım. Yani Kandıralılar bizzati yaşam alanlarından ve ekonomik kaynaklarından hmm. yoksun kalırken... ...İstanbullular açısından da kalıcı sürdürülebilir bir çözümden bahsetmiyoruz. Çünkü yapılan projeler aynı zamanda çok maliyetli olduğu için... Evet. E, ...bu maliyetlerin her biri faturalara yansımakta, yükselen faturalarla karşılaşmaktayız... Ama aynı zamanda az önce Akgün de söylediği gibi e, bu barajları hangi sular doldurulacak? Örneğin Brezilya'da e, hı hı. bir olayın bir boyutu da e, yapılan barajların dolmaması, hidrolik santrallerin çalışmaması. Çünkü çok ciddi bir kuraklık. Hı hı. Bütün dünyayı saran bir mesele zaten yani iklim değişikliği. Ara mı verelim? Evet bir ara verelim ondan sonra konumuza yine devam edeceğiz. Mazhar Fuat Özkan'dan dinliyoruz. Bugün yağmur var İstanbul'da. Bu sabah Yağmur var İstanbul'da Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez diye Anne sözü dinler gibi masum Ağladım bu sabah Senden uzak olunca Martılar mahzun oldu Onlar bile ağladılar Şarkılarda düşünmek seni All the sabah günle <Gülüyor> Mazhar Fuat Özkan'dan dinledik. Bu sabah yağmur var İstanbul'da diye. Ee, bizim su hakkı kampanyasının önümüzdeki cumartesi günü saat 2'de başlayacak olan etkinliğinden bahsediyorduk. Orada Belimonte e, Sel'den sonra filmini göstereceğiz. Ardından da e, biraz İstanbul ölçekli olarak e, su meselesine bakacaktık. Belimonte'den bahsettik biraz birinci bölümde ve daha sonra da Kandıra. Barajından Sungurlu Barajından bahsettik ama bütün bu barajların olmaması için bunlara kuru kuruya karşı çıkmak yetmiyor suyu daha verimli ve tasarruflu kullanmak evet. gerekiyor kentlerde ki İstanbul gibi mega kentlerden e, gittikçe artan düzeyde bir talep su talebi olmasın. Bunun için neler yapabiliriz de konuşacağız. İşte gri sudan bahsedeceğiz. Bu bir teknoloji suyu verimli kullanmak ve yeniden kullanmak tasarruflu kullanmak babında. Bir de yağmur suyundan bahsedeceğiz. Yağmur suyu hasadı nasıl yapılabilir? Evet, yani her alanda aslında suyu tasarruflu kullanmak ve evet. su varlıklarını Hı -hı. korumak gerekiyor. Tarımsal alanda da, endüstriyel alanda ve kentsel su kullanımında da. Hı -hı. Ama biz biraz daha e, kentsel boyutunla e, ilgili bir çalışma Hı -hı. sürdürdüğümüz için... E, ...İstanbul'un su temini ve işte bu temini sırasında yaratılan e, daha büyük yıkımları e, karşılaştırmaya çalıştık. Evet, bu yıkımlarla karşılaşmak zorunda değiliz. Başka alternatiflerimiz var, çözümlerimiz var. Daha kolektif çalışabilecek çözümlerimiz var. Ee, üzerinde durmaya çalışıyoruz. Gri su bunlardan bir tanesi. Gri su aslında lavabalarda duşta ve banyoda kullandığımız su. Ee, bir yanıyla şöyle ifade edebiliriz. Fazlaca kirlenmemiş atık su. E, tuvaletlerde kullandıktan sonra oluşan atık suya ise siyah su deniliyor. E, gri su evlerimizde kullandığımız suyun %70'ini oluşturuyor. Ve e... Farklılık arz etse bile e, şey diyebiliriz. Türkiye'deki genel bir kullanım tablosu ifade edebiliriz. Kentten kente, şehirden şehire. Bir farklılık arz etse de e, dışı banyoda evet, evet. %40 oranında, mutfakta %12, çamaşır yıkama için %13, e, tuvaletlerde %25, bahçede %5 ve temizlik amaçlı da %5 gibi bir kullanım tarifleniyor. Hmm. Evsel su kullanımında e, ve biz bu suyu eğer gri suyu e, hmm. tekrar kullanıma sevk edebilirsek aslında evde kullandığımız suyun yüzde elli ...tasarruf edebiliyoruz. Evet, bu da ne demek İstanbul için? Günde iki buçuk milyon metreküpten su fazla su harcayan bir kentin... ...bir nokta yirmi beş milyon metreküp suyunu e, hiç aslında kullanmasına neden kalmaması demek. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu da Abi. işte bu projelerin, bu bahsettiğimiz projelerin hiçbirinde gerek işte kalmayacak. işte Sungurlu barajın. Kandırı'daki Sungurlu Barajı'na gerek kalmayacak Evet, kadar Aynen basit. Öyle. Çok evet ama tabii bütün bunların şey yapılması lazım. Yani teşvik edilmeden olması, yaygınlaşması mümkün değil. Maalesef Türkiye'de bu artık böyle hani pilot proje bazında sadece yapılabiliyor. Birkaç tane örnek verebiliriz. İşte bir otel zinciri hepimizin yakından bildiği. İstanbul'da 2011 yılından bu yana gri suyu kullanıyor. Bu çok güzel bir örnek. Genellikle turizmde oluyor bu zaten. Turizm tesislerinde görüyoruz. Önemli olan bunların evlerimizde de İstanbul gibi hani su kullanımı %92 oranında evsel kullanım olan bir şehirde özellikle bunun yaygın hale getirilmesi çok iyi olur. Büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Dünya, Dünya. Ya, dünyada da Evet uygulamaları evet. var. Yani uygulanıyor. Ha -ha. Yani bir sürü uygu, ülkede uygulanıyor ve teşvikler verilerek, yasal düzenlemeler yapılarak uygulanıyor. O yüzden Hı -hı. yani böyle yeniden bir şey keşfetmeye gerek yok. Ee, önemli olan buna yönelik yatırımları yap yapmak. Önemli olan bu meselenin e, ciddiyetini kavramak gerekli olduğunu, gerekli kabul olduğunu e, kavramak yoksa bugünden her e, su sorununa yeni bir baraj ya da yeni bir e, havzadan su taşıma yöntemiyle çözdük dediğinizde aslında bir şey çözmemiş Hı -hı. sorunu çok daha e, yaygınlaştırılmış e, ...oluyorsunuz. Bunu görebilmek. Bir ikinci yöntem... E, ...yağmur suyu hasadı. Hı -hı. Bu yüzden... ...çaldık bu parçayı da. bu sırada. Ama yağmur suyuna... ...çok zaman kalmadı. Evet. <gülüyor> Aslında bu şey, hani sarnıç sistemi... ...dediğimiz şey, onunla gerçekleştiriyor. Geleneksel olarak da zaten... ...hem İstanbul'da yere sarnıcı... ...bin bir direk sarnıcı gibi pek çok sarnıç var. Türkiye'nin her yerinde olan bir Hı -hı. şey. Geleneksel bir şey... Burada hani yağmur suyunu topladıktan sonra ki İstanbul gibi oldukça fazla yağmur alan bir kentte... ...yağmur suyunu toplayıp e, kirlenmemiş, neredeyse hiçbir şekilde hani arıtmaya ihtiyaç duymayacak kadar temiz olan suyu doğrudan kullanabiliriz. Evet. Böylece enerji tasarrufu da sağlarız. Suyu temizlemek için gerekli olan kimyasal maddelerden de tasarruf etmiş oluruz. Bunun ne kadar faydalı bir şey olacağı aslında gün gibi ortada ama senin de dediğin gibi oran biraz niyet meselesi ve... ...bunu hani bir politika olarak benimsemesi gerekiyor ülkenin. evet. Son artık olarak çağrımızı artık <gülüyor> 18 Mart'ta saat 14'te e, Belamonte belgeseliyle başlıyoruz. Arkasından da e, panelimiz olacak. Aynalı geçitte Hı -hı. Avrupa Pazarşı ikinci katta. Herkesi bekliyoruz. Evet. Evet. Daha fazla bilgi almak isterseniz de suhakkı.org'dan alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Hakkı